Sevgili izleyenlerimiz, hayırlı akşamlar. Diğer TV'den selam ve sevgilerimizi sunuyoruz efendim. Bir Söz Hakkı programımızda tekrar Efendimizle birlikteyiz. İnşallah sizden gelen soru ve sorunları kendisine yöneteceğiz. Bilhassa bu programımız biraz özel olacak. Özellikle gündeme dair konuşacağız. Ülkemizde yaşanan darbe vesaire olaylarda ne yapmamız gerektiğine dair konuşacağız. Bu konuda sorularınız varsa bekliyoruz. Efendimiz'e inşallah yöneltiriz. Evveli alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Selam selam Allah'ın nebisinin Resulü'nün üzerine olsun. Resulullah Efendimiz'in ehli beytinin ve eshabının üzerine olsun. Ve ona tabi olan bütün müminlerin üzerine olsun. Efendim Cekle Hoş Hoşbulduk. Nasıl efendim? Teşekkür Nasılsınız? Hamdolsun. efendim. Efendim ilk sorumuzu da sormuş olalım. Evet. Gündeme dair <gülüyor> ne yapmamız gerekir? Nasıl bakmamız gerekir? Buyuruz efendim. Euzu billahi mineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi rabbil alamin Salatü vesselam aleyhi ya Seyyidil evvelin ve'lahirin ve ila cem'il enbiya'i ve'l murselin ve ila cem'il veliyayi ve'lhamdülillahi ve rabbil alamin Gündeme dair ne yapmamız gerekiyor? Önce her şeyi Allah adına okumak gerekir. Eğer olayları, meseleleri, hayatı, kendimizi Allah adına okumazsak onun hiçbir zaman doğru anlayamayız. Onun için başlarken önce ne yapıyoruz? Auzu besmele çekiyoruz. Auzu besmele çekmek demek kovulmuş, taşlanmış şeytandan Allah'a sığınırım demektir. Sadece bunu dil ile söylemek yetmez. Bir de fiil ile bunu söylemek gerekir. Yani şeytani taşlamak gerekir. Onu yanımızdan uzaklaştırmamız gerekir. Ona karşı tavrımızı koymamız gerekir. Bununla beraber iblisin, şeytanın düşman olduğunu bilmemiz gerekir. Buna iman etmemiz gerekir. Hayatı yaşarken bütün hayat böyledir. İnsanlık tarihi, insanlığın hayatı böyledir bir peygamberle başlar, karşısında iblis vardır, bir de iblise uyanlar vardır. Allah'ın peygamberleri Allah'a davet eder, Allah'a imana, Allah'a hiçbir şeyi şirk koşmamaya davet eder, Allah'a kul olmaya, abdolmaya davet eder, İblis de cehenneme davet eder, şeytan da cehenneme davet eder, insanların birbirine düşman olmasına davet eder, <gülüyor> Ne buyurdu ayet-i Allah sizi karanlıklardan nura davet eder, şeytan da sizi nurdan karanlıklara davet eder. Nur bir tanedir ama karanlık çoktur. Çeşitleri vardır. İblisin, şeytanın gayesi, nur üzere olmasın, Rabbinin nurlu yoluna tabi olmasın, hidayetine tabi olmasın, peygamberlerine tabi olmasın, Allah'ın indirmiş olduğu, Kitaba, kitaplara tabi olmasın, neye tabi olursa olsun, onun için fark etmez. Çünkü neye tabi olursa onu Allah'a şirk koşmuştur. Onun için bir tek düşmanımız vardır, o da iblistir, o da şeytandır, şeytanlardır. Çünkü bizi evet. haktan batıra davet eder, cennetten cehenneme davet eder, nurdan karanlıklara davet eder, hidayetten deralete davet ediyor, küfre, şirke, lifaka davet ediyor. Onunla beraber olanlar da aynı şekilde eğer ona tabi olmuş iblise şeytana abdolmuşsa Allah'ın ayet-i kerimede buyurduğu gibi şeytana abdolmayın. Bana abdolun. Doğru yol sirat-ı müstakim budur dedi. <gülüyor> eğer şeytana abdolmuşsa şeytanın işini yapıyor demektir. Şeytanlaşmış demektir. Bu durumda onun düşmanı kim olmuş olur? Elbette ki Allah'a iman edenler onun düşmanıdır. Çünkü Allah'a iman edenler bir de imana davet eder, bir de Allah'a davet eder, cennete davet eder, Hak'a davet eder, güzelliğe davet eder, birliğe, beraberliğe, kardeşliğe davet eder. O da bunu bozmak için elinden geleni yapar. Böyle yapanlar şeytana abdolmuş, dolayısıyla şeytanın vazifesini de yapıyor demektir. Müminin, Müslümanın mutlaka şeytana karşı, iblise karşı tavrını koyması gerekir, gerekeni yapması gerekir. Bütün insanlık tarihi bundan ibarettir. Bir tarafta peygamber vardır, bir tarafta peygamberlerle beraber olanlar vardır. Allah'ın vahyi vardır, Allah'a davet ederler, öteki tarafta, karşı tarafta karşı taraf neye davet ederse etsin o mutlaka cehenneme davet ediyor. Ne burada et kerime'de? Hakk'tan ayrıldıktan sonra, hakkı çekip çıkardıktan sonra batıldan başka ne kalır? Hiçbir şey. Başka bir şey kalmıyor. Hakk'ı çekip çıkarınca yani peygamberi yok sayınca, Allah'ın kitabını yok sayınca, kulluğu Allah'a abdolmayı yok sayınca, imanı yok sayınca batıldan başka bir şey kalmaz. Batıl, hakkın dışındaki her şeydir. O her ne olursa olsun, eğer haktan ayrıldıysa batıldan başka bir şey kalmaz buyurdu Allah. Ebedi hayatını kazanmaya çalışırken <gülüyor> mutlaka insanın hür olması gerekir. Öyle buyurdu Ayet-Kerime de. Kaybedenler ölürken meleklerimiz onların ruhunu alırken melekler onlara derler ki bu sizin ne halinizdir? Ne istesiniz? Nedir bu böyle? Onlar da biz zayıf kimseleriz. Biz mazlum kimseleriz. Zulme uğramışız. Zulüm altındayız. Onun için kulluğumuzu yapamadık. Onun için bu haldeyiz derler. Ne buyurur melekler onlara? Allah'ın arzı geniş değil miydi? Nerede kulluğunu yapabiliyordunsa oraya gitseydin. Çünkü Allah senden kulluk istiyor, abdiyet istiyor. Yapman gereken şey budur. Bir de, eğer bir yerde kulluğunu yapıyorsan, birileri gelip, kulluğunu yapamazsın, burası bana aittir derse, yapman gereken şey nedir? Yani senin evine gelirse, burası benim evimdir derse, ne yapman gerekir? Gereken müdahaleyi yapman gerekir. Hem de her türlü müdahaleyi yapman gerekir. Eğer onun karşısındakinin aklı başında değilse, aklını başına alması için onu uyarman lazım, ikaz etmen lazım. Yok, buna rağmen burası benimdir derse, ne yapman gerekir? Gerekeni Gereken müdahale yapman lazım. Aynı şey şu andaki durum için geçerlidir. Söyledim. Bir tarafta hak vardır, bir tarafta batıl vardır. Ne buyurdu Allah ayet-i kerimede? Küfür tek bir millettir. Tek. Hepsi aynıdır. Yani Yahudisi, Hristiyani, Müşrigi. Bununla beraber onların akıl hocası olan İblis, şeytan. Hepsi aynıdır. Aynı yolun yolcularıdır. Cehenneme davet ediyor. Aynı şekilde dünyayı da cehenneme çevirmeye çalışır. Gönülleri cehenneme çevirmeye çalışırlar. Mümin de bunun tam tersini yapar. Allah'a davet eder, cennete davet eder. Gönlün cennet olması için davet eder. Bununla beraber bulunduğu yeri de cennete döndürmeye davet eder. Cennete çevirmeye nasıl cennet olur? Bir yerde ibadetini yapıyor Allah diyor Allah'a kulluk yapıyorsan orası cennete dönmüştür. Yoksa böyle zahiri olarak nimetlerin oluşundan dolayı değil. Bunun içinde öncelikle özellikle insanın hür olması gerekir, hürriyet gerekir. Daha önceki darbeleri gördük. Evet belki bunu bilmeyenler bilmez, görmeyenler bunu bilmez ama görenler bunu biliyor bir yerde darbe olduğunda özellikle Türkiye'de darbe olduğunda mesela darbeyi yapanlar buradakiler değildir. Buradakiler Yahudilerin, Hristiyanların, müşriklerin tabirecekse uşaklarıdırlar. Çocuklarıdırlar. Onların hizmetçileri, onların köleleridirler. Dolayısıyla İblis'e şeytana kul olmuş, köle olmuş. İnsan demeyeyim, İnsan Suresindeki hayvanlardır. Eğer yetki onların eline geçerse, onlar galip gelirse, insan hürriyetini kaybeder, müminler hürriyetini kaybeder. İnsanlığını kaybeder, şerefini kaybeder, her şeyini kaybeder. Kaybetmediği bir şey kalmaz. On için yapılması gereken şey tavrımızı koymaktır. <gülüyor> tavrımızı gerektiği gibi koymaktır. Sadece böyle e, konuşmakla iş bitmiyor. Bir de fiili olarak tavır koymak gerekir. Zaten şu anda sorun, sıkıntı devam ediyor. Bütün şiddetiyle devam ediyor. Sadece görünen tarafı bertaraf edilmiş. Ama bu görünen taraf sadece Buzdağının ucu kadardır. Bir de arkası vardır, devamı vardır. Mesela daha e, askeri de o emir komuta zinciri o e, daha sağlammış değildir. Onun için e, operasyonlar devam ediyor. Aynı zamanda inşallah başarılı olurlar. Buna beraber e, bu millet bunu anlamıştır. Artık gerekeni Gereken tavrını ortaya koymuştur. Bu millet mümin olarak tavrını koyuyor. Artık o e, hürriyetini kaybetmeyi göze alamıyor. Alamaz. Almamalıdır. Onun için gereken tavrını koymalıdır. Karşı durmalıdır. Nasıl ki böyle sokağa, meydanlara davet ediliyorsa bütün kardeşlerimiz bu e, davete icabet etmelidir. Bu kadar yetmez. İlk günde de söylemiştim. Tabii burası bir televizyon binası olduğu için aynı zamanda buna beraber onlar da bizi biliyor, tanıyor. İlk müdahale edeceği yerlerden bir tanesi de burasıdır. Ne dedik bütün kardeşlerimize? Evet, gereken müdahaleyi yapacağız. Gelirlerse gereken müdahaleyi yapacağız. Buna beraber herhangi bir sorun, sıkıntı yaşansın istemiyoruz. Ama eğer sorun sıkıntı yaşanacaksa, bu durumda bunu yok saymak ya da sorun sıkıntı olmasın diye boyun bükmek doğru değildir. Boyun bükmüyoruz. Söyledim arkadaşlara. Gerekirse böyle bir durumda e, silah da kullanılabilir. Ama söylemiştim, ben kullanmadan hiç kimse böyle bir teşebbüste bulunmasın, böyle bir şeyi düşünmesin. Ama gerekirse onu da yapacağız. Yani, esaret altında yaşamaktansa, hür olarak ölmeyi tercih ediyoruz. Hiçbir şekilde bu tavizi vermeyiz, verilmemesi gerekir. Birileri gelip bizi e, idare etmeye kalkışacak, çalışacak, senin sahibin benim diyecek. buna beraber milletin seçtiği, o iradeyi, idareyi kabul etmeyecek. Sen kimsin peki? Sen kim oluyorsun? sen kimin adına iş yapıyorsun? Senin kimin adına iş yaptığını biliyoruz. Kimin kölesi, kimin kuli köpeği olduğunu biliyoruz. Şeytana kul olmuşsunuz. İnsanlığınızı kaybetmişsiniz. Derdiniz böyle saltanattır. geri bizi idare edeceksiniz, öyle mi? Onların idaresinde yaşamaktansa yani köle olarak yaşamaktansa hür olarak ölmeyi tercih etmek gerekir. İnsan bu şerefi taşımalıdır. Şerefini taşımalıdır. Dolayısıyla bunlara karşı şerefimizi korumamız gerekir. İzzetimizi korumamız gerekir. İmarımızı korumamız gerekir. Dinimizi korumamız gerekir. Kendimizi, insanı, insanlığı, evet, insan olmayı korumamız gerekir. Bunu yapacağız, yapmamız gerekir. Söyledim, sorun devam ediyor. İnşallah herhangi bir sorun sıkıntı yaşanmadan bu sorun çözülür. Yoksa evet, bütün kardeşlerimiz gerektiği gibi tavrını koysun, koymalıdır. Nerede olursa olsun Türkiye'nin ya da dünyanın neresinde olursa olsun tavrını bu şekilde koymalıdır birlikten beraberlikten, kardeşlikten yana olmalıdır. Allah denmesinden yana olmalıdır. Evet, bizi idare edenlerin de mümin ve Müslüman olması için çaba gayret sarf etmemiz gerekir. Yoksa dini olmayan, imani olmayan, buna beraber Yahudiye, Hristiyan'a uşak olan, onlardan yana olan, dünya hayatını, mevkiyi, makayı, makamı, dünyayı tercih eden birileri gelip bizi İdare etmemeli, buna asla müsaade etmememiz gerekir. Tavrımızı olduğu gibi ortaya koymamız gerekir. Sadece böyle zahiri olarak önünde durmuyoruz. Gerekirse, söyledim biraz önce, hürriyetimizi kaybetmiş olarak yaşamaktansa hür olmayı, hür olarak ölmeyi tercih ediyoruz, etmemiz gerekir. Evet. Evet. <gülüyor> buyurdunuz. İdarecilikle alakalı efendim Resulullah'ımız buyurur, idarecilerinize sövmeyin. Onlar için dua etmemizi buyurur Resulullah'ımız. Bu Noktada evet. ne söylersiniz? Evet. Öyle buyurdu Resulullah Efendimiz Aleyhissalatu vesselam, idarecilerinize sövmeyin. Onlara dua edin. Çünkü onların iyi olması sizin iyi olmanız demektir. Aynı zamanda onların kötü olması da sizin, yani onların yanlış yapması da sizin zarar görmeniz demektir. Onlara dua etmek gerekir. Onlara sadece dilimizde değil, bir de gönlümüzle, fiilimizle onlara yardımcı olmamız gerekir ki dua etmiş olalım. Herkes şu andaki durumu görüyor, biliyor. 10 sene önceki durumu da biliyorduk. 15 sene önceki durumu da gördük. Şu andaki durumu 10 sene, 15 sene önceki durumla kıyaslayalım. Memleket ne kadar büyümüş, ne kadar gelişmiş, ne kadar daha evet, millete, vatandaşına hizmet ediyor. Bununla beraber. <gülüyor> Okullarda özellikle mesela Kur'an dersi vardır, tefsir dersi vardır, siyer dersi vardır, Resul Efendimiz'in hayatını anlatan dersler vardır. Daha önce ne öğretiliyordu? Darwin'in saç saçmalıkları anlatılıyordu. Değil mi öyle? Yani Allahsızlık anlatılıyordu. İnsanlar maymundan gelmedi diyordu. Evet, aradaki farkı görmek gerekir. Yani elimizi vicdanımıza koyup öyle konuşmamız gerekir. Onun için söylüyoruz. Ne demişler? Akıllı insanlar gördüklerine, ahmak insanlar duyduklarına inanırlar. Allah kulü huzura aldığında ne hesaba çekerken, aklından, öğrendiklerinden, gördüklerinden hesaba çeker. Duyduklarından hesaba çeker. Ama akıl, mutlaka hakla batırı ayırt ediyorsa akıldır. E doğru ile yanlışı ayırt ediyorsa akıldır. Kendisi için hayır olanla şer olanı ayırt edebiliyorsa o akıldır. Cennetiyle cehennemi cennetin yorunuyla, cehennemin yorunuyla birbirinden ayırt edebiliyorsa o akıldır, kullanılmış akıldır. İnsanın aklını kullanması gerekir. Bununla beraber Allah bizi huzura aldığında bize bizim hesabımızı sorar. Bizi huzura aldığında biz kalkıp işte farancalar şöyle yaptı, filancalar böyle yaptı, doğru yaptı, bu da yanlış yaptı desek Allah'tan alacağımız cevap nedir? Oğlum sen ne yaptın? Senin ne yaptığını soruyorum. Ben demedim mi? Allah ölümü ve hayatı yarattı ki hanginiz daha güzel yaparsınız diye sen güzel yapanlarla beraber oldun mu? Doğru yapanlarla beraber oldun mu? Cennetin yolunu gösterenlerle beraber oldun mu? Onlarla beraber Hakk'a cennete yürüdün mü? Bunun için kullarıma yardım etmeye çalıştın mı? Sen onu söyle. Kimle yapmış değil. Sen ne yapmıştın onu bana anlat. Hangi durum karşısında olursa olsun bize düşen Allah adına hareket etmektir. Ebedi hayatımızın hesabını yapmaktır. Allah'ın rızasının, dostluğunun hesabını yapmaktır. Ne buyurdu Allah ayeti kerimede? <gülüyor> evet. Hep beraber Allah'ın ipine sımsıkı saralım. Hep beraber sarılmamız gerekir. Bununla beraber Allah parçalanıp bölünmeyin. Parça parça olmayın. Sonra gücünüzü kaybedersiniz dedi. Gücünü kaybedince ne olur? Gücünü kaybedince şeytan sana galip gelir. Onun için Allah bizim bir ve beraber olmamızı istiyor. Bir ve beraber olunca mutlaka evet, galip geliriz. Allah ayet-i de öyle buyurdu. Sizden sabırlı eğer 20 kişi bulunursa 200 kişiye bedeldir. 200 kişi bulunursa 2000 kişiye bedeldir. Yani bire 10. Sayı önemli değilmiş. Önemli olan hakta sabretmektir, sabırlı olmaktır. Dik durmaktır. Allah nasıl seviyorsa öyle yapmaktır. Doğru yapmaktır. Mesele kazanmaktır. Kazanmak sadece yaşarken kazanmıyoruz. Ölenler de kazanıyor. Asıl belki ölenler kazanıyor. Neden? Çünkü ölen ebedi hayatını kazanmış. Eğer hakta durduysa, Allah'ın emrettiği yerde durduysa, Allah'ın hesabını, rızasının, ebedi hayatının hesabını yapıp durduysa, nerede ölürse ölsün, o fark etmez. Allah yolunda evet, şehit olmuştur. Dolayısıyla o kazanmıştır. Ölse de kazanır, Yaşasa da kazanır. Onun için kazanmak için dik durmak gerekir, sabretmek gerekir, gerekirse gerekeni de yapmak gerekir. O tavizi vermemek gerekir. Evet, karşımızdaki kim olursa olsun o fark etmiyor. Sayı da önemli değildir. Evet, kazanmaya talip olmak gerekir. Onun için söyledik. Bizimle beraber yürüyenler, Allah yolunda ölümü göze alabilenlerdir. Canını kurban edebilecek olanlardır. Zaten böyle bir durumda değil. Hayatı yaşarken de Allah için her şeyi yapabilecek korumunda olması gerekir. Yoksa bizimle beraber yürüyemez. Arkamızda duramaz. Efendim, Konya'dan Kamile Üçler. Selamünaleyküm efendim. Aleykümselam. Tüm dünya çok karışık, özellikle Müslümanlar eziliyor. Bununla ilgili düşüncenizi alabilir miyim? Evet, bununla ilgili düşüncemi söylüyorum zaten. Bunun bir tek sebebi vardır, tek sebep. Bu sebep iki değildir. Dünya da Allah'ındır, ahiret de Allah'ındır. Allah ne ne buyurdu? Yerde gökte ikisi arasında ne varsa insanın hizmetine verdim. İnsanı ne için yaratmış? Bana abdolsun diye. ve Ben insanları ve cinleri yalnız sadece bana abdolsun diye yarattım. İnsan Allah'a abdolmayınca ne dünyanın, ne insanlığın, ne de kainatın, yerin gögün bir manası olmuş olmuyor. Allah'ın bir muradı var. Allah'ın muradı gerçekleşmeyince, bu durumda o kıymetini, değerini, şerefini kaybediyor. Arz, yeryüzü, dünya, yer, gök, her şey kıymetini, değerini, şerefini insandan alıyor çünkü. İnsan için yaratılmış. İnsan da şerefini Allah'a kullukla alıyor. Kulluktan, abdiyetten yüz çevirince, iman etmekten yüz çevirince, o da kıymetini, değerini, şerefini kaybetmiş olur. Eğer insanlar Allah'a abd olsun diye yaratılmışsa, o da onlar da Allah'a abd olmaktan, Allah'ı sevmekten, Allah'ın sevgisini kazanmak için çaba gayret sarf etmekten, cihad etmekten yüz çevirirlerse, bunu unuturlarsa ne olur? Allah rahmet nazarıyla onlara nazar etmez. Rahmetini indirmez. Yani Rahman ismi tecelli etmeye devam ediyor bütün mahlukata, hayvana da tecelli ediyor. Hayvanın da rızkını veriyor. Rahmet tecellisi, rahmet nazarı bu değildir. Allah rahmetiyle tecelli edince, rahim isminin tecellisiyle, ilah isminin tecellisiyle tecelli edince, insan aşka, muhabbete gark olur. Muhabbete gark olur. Rızık değildir. Bu manevi rızık. Manevi rızkı kes kesince ne olur? İnsan kupkuru kalır. Aşksız kalır, muhabbetsiz kalır. Dolayısıyla gönül huzuri olmaz. Allah sekineti o gönüle indirmez. itminani o gönüle indirmez. Çünkü rahmeti hak etmemiş. Muhabbeti hak etmemiş. Allah rahmet etmeyince, rahmet nazarıyla nazar etmeyince ne olur? Böyle kavus olur. Şeytan galip gelir, İnsan şeytana mağlup olur, kendi şeytanına mağlup olur, kendisiyle beraber olan şeytana mağlup olur. Sonra ne olur mağlup olunca şeytan onu idare eder, kime göre idare eder, iblise göre idare eder. İblis hepsini toptan kullanır, kullanırken ne yapar hepsini birbirine düşürür, bir ayrılık sebebi gösterir birbirine düşürür. Allah bizi tevhide davet ediyor. Birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, bir olmaya davet ediyor. Birbirimizi sevmeye, birbirimize yardım etmeye, ikram etmeye davet ediyor. Birbirimizi cennete davet etmemize davet ediyor. Cennete taşımaya davet ediyor. Ama iblis bunun tam tersini yapıyor. Nasıl yapıyor? Sen Kürtsün, o Türktür. Siz ayrısınız, bir değilsiniz. Onlar sizden değil. Bu durumda sizin galip gelmeniz lazım deyip onları birbirine düşürür. Ya da aynı dindendirler, mümin ve müslümandırlar, mezhebiniz bir değil, meşhebeniz bir değil, yolunuz bir değil deyip onları birbirine düşürür. Siz ayrı düşünüyorsunuz, onlar ayrı düşünüyor deyip birbirine düşürür. Birbirini öldürtür, savaş çıkartıyor. Görüyoruz mesela savaş olan yerlerde işte Şiiler Sünnilerin camisini bombaladı. Sünniler cam, Sünni Şiilerin camisini ya da ibadet hanesini bombaladı diyor. Hiç böyle bir şey olur mu? Bu şeytanın işi değil mi? Bu şeytanın tuzağı değil mi? Yani mümin bu mudur? Mümin böyle midir? Onun için söylüyoruz. Sorun ana sorunu değil. Mezhep sorunu değil. meşrep sorunu değil. Sorun iman sorunudur. Hiç mümin bir karıncayı incitebilir mi? Bırak insanı öldürmeyi. Neden? Benden değil diye. Yani sen hiç Allah'a iman etmedin mi? Sen hiç Allah'ı tanımıyor musun? Allah senden ne istiyor? Sen bunu anlamadın mı? Sen insan değil misin? Kendini tanıdığın hakkı neden karşındakini tanımıyorsun? Varsayalım ki karşındaki gayrimüslim olsun, müşrik olsun. Allah sana ona düşmanlık yapma hakkını veriyor mu? Vermiyor. Kime düşmanlık yapabilirsin? Buyurdu ayet-i kerimede. Şu kimtelerden başkasına düşmanlık yoktur. Kimdir onlar? Eğer onlar dininizden dolayı, imanınızdan dolayı, siz Allah'a iman ettiğinizden dolayı, sizi öldürmeye kalkışırlarsa, çalışırlarsa, sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmaya kalkışırlarsa, ya da orayı gasp etmeye çalışırlarsa. Ya da onlara yardım ediyorlarsa. işte düşmanlık bir tek bunlardır dedi. Başka hiç kimseye dininden, ırkından, dilinden veya başka bir sebepten dolayı düşmanlık yapamazsın. Evet düşmanlığı bir tek bu şekilde sana muamele edene bir de onlara yardım edenlere düşmanlık yapıyorsun. İşte şu anda evet yapılan şey, yani bu darbe, bulunduğun yerine, yere el koyuyorum diyor. Seni ben idare edeceğim. Senin sahibin benim diyor. Darbe olunca ne olur zaten? Söylemiştim daha önce. Daha önceki darbeleri, darbeleri gördük. Dinini yaşayamazsın. Allah diyemezsin. Kur'an'ı öğrenemezsin. Bununla beraber herhangi bir şekilde Allah'ı anlatamazsın. Camileri ahıra çevirmişlerdi, cephanelik yapmışlardı ya da çöplük yapmışlardı, depo yapmışlardı. Yani Allah diyemezsin tek kelimeyle. Neden? Çünkü iblise tabi olmuş, bununla beraber cehenneme davet ediyor. İblis'in derdi zaten müminler, müslümanlar rahat etmesin. Rahat etmesin ki Allah ile meşgul olamazsın. İbadetle meşgul olmasın, kullukla meşgul olmasın. Kendi canının derdine düşsün. Bununla beraber ekmeğin derdine düşsün. Oyun da ters tarafa, ekonomiyi ters tarafa götürür çünkü. Başını karşıya almasın. Ahireti unutsun. Yetmez. Öyle sıkıntılar olmalıydır ki Allah'a isyan etsin. Yani onlara öyle bir sıkıntı verelim ki isyan etsin. İman kuvvetli olmayınca, sabredemeyince huri isyana sevk eder, sürükler. Bir de bakıyorsun ki imanını da kaybetmiş. Kim yaptı, kim becerdi? İblis becerdi. Ama bu tavizi veren kimdir? İnsanın kendisidir. On için söyledim. Bu tavizi vermek doğru değildir. Hiçbir şekilde taviz verilmemesi gerekir. Kullar Allah'tan yüz çevirince Allah rahmetini çeker. Gazap iner. Gazaba müstahak olmuş oluruz. Daha doğrusu ateşi kendi kendimiz yakmış olur. Kendimizi o ateşe atmış oluruz. Kimin ateşi? İblisin ateşidir o. İblise taviz verdiğimiz için onun ateşinde yanıyoruz. O ateşte İşi de ateşten, fiili ameli de ateşten. Kime yakın olursa onu yakar. Ama müminler Allah'a dönerse, Rabbim Allah'tır derse, Rabbim ne dediyse doğru olan O'dur dediyse, hak olan O'dur dediyse, güzel olan O'dur dediyse, ben Allah'ın kuluyum, O benim Rabbim'dir dediyse, bu durumda Allah ne yapar? Rahmetiyle ilahlığıyla, muhabbetiyle tecelli eder. Ortada ne iblis kalır, ne şeytanlar kalır, ne de şeytanlaşmış insanlar kalır. Müminler evet mutlaka galip gelir. Öyle buyurdu ayet kerimede. Eğer müminseniz galip olan sizsiniz dedi. Allah'ın vadi var. Eğer biz galip değilsek, dünyanın her yerinde müminler, Müslümanlar eziliyorsa, bu durumda mümin olamamışız. Rabbimiz öyle buyurdu. Eğer müminseniz galip olan sizsiniz. Üstün olan sizsiniz. Mutlaka siz kazanacaksınız. Allah vaadde bulunmuştur ki mutlaka Resullerine ve müminlere onlarla beraber olan müminlere yardım edecek. Bu Allah'ın onlara vaadidir. Eğer Allah yardım etmiyorsa onlar eğer zillet içinde kalmışlarsa bu durumda onlar mümin olamamış. Allah'ın resulüyle beraber olamamış demektirler. Eğer tövbe eder, Rabbimize dönersek göreceğiz, rahmet iner. Bir de bakarız ki müminler galip gelir. Müminlerin kanı dökülmez. Müminler kan dökmez. Müminler sadece rahmet saçar, muhabbet saçar. Cennete davet eder. Yardım eder, ikram eder. Müminden sadece güzellik beklenir. Bununla beraber o sadece güzellik saçar. Onlar gibi değil. Tam tersidir. Bir yerde bir sorun sıkıntı varsa bilelim ki orada şeytan vardır. İsterse bu bir memleket olsun, ister dünya olsun, bir ülke olsun veya bir şehir veya bir ev olsun. Bir evin içinde sorun sıkıntı varsa orada şeytan vardır. Yapılması gereken şey, şey önce şeytanı kovmaktır. Ona taviz vermemektir. Onu dinlememektir. Onu ciddiye almamaktır. Melekleri davet etmektir. Yani bir yerde ya melekler bulunur ya da şeytanlar. Şeytanların olduğu yerde melekler olmaz. Meleklerin olduğu yerde de şeytanlar olmaz. Evet. Şeytanı kovuyoruz, melekleri davet ediyoruz, Allah diyoruz. Rabbimiz ne dediyse O. Derdimiz O'na kul olmak, abd olmak olmalıdır. Aynı şekilde o kulluğu, abdiyeti, imanı bir de üzerimizde gösterip O'nu saçmamız gerekir, O'na davet etmemiz gerekir. Sonuç itibariyle karşı karşıya kaldığımız her ne olursa olsun, nasıl bir durum olursa olsun o fark etmiyor. Mutlaka kazanıyorsun. Mutlaka üstün olan sensin. Allah öyle buyurdu. Müminseniz üstün sizsiniz dedi. İster öl, ister kal. O fark etmiyor. Sen üstünsün. Sen kazandın. Mesele kazanmaktır. Kazanmaya gelmişiz. Onun için böyle pısırık mümin olmaz. Korkak mümin hiç olmaz. Evet, mümin o İmanı, aşkı, muhabbeti kendisine eğer Allah yolunda ölme cesaretini vermemişse o iman iman değildir bir kere. Dik evet, durmalıdır. Söyledim daha önce. Peygamberler geldiğinde Allah'ın nebileri, resulleri geldiğinde tek başınadırlar. Bir kişidir. Bütün insanlığa, bütün şeytanlara karşı tavrını birden ortaya koyar. Rabbim Allah'tır. ''La ilahe illallah'' der ve buna davet eder. Kaç tane düşmanı var ona bakmaz. O onu iyendirmiyor. O düşmana değil, o dostuna bakıyor. Onun dostu, velisi Allah'tır. O onu korur, o gerekeni yapar. O sadece ona bakar. Rabbinden başkasına bakmaz. Buna beraber taşlanır, kuyuya atılır, zindana atılır, ateşe atılır. O hiç fark etmiyor onun için. O yoluna devam eder. Allah deyip Allah'a davet eder, başka tarafa da dönüp bakmaz. Onun tek istediği evet, Rabbinin rızasıdır. Rabbine kur olmak, abd olmaktır. Rabbinin sevgisidir, aşkı muhabbetidir. İman budur. Böyle olmazsa iman olmaz. Evet, onun için varsa bir sorun, sıkıntı Rabbimizden yüz çevirdiğimiz içindir. Şeytanla beraber olduğumuz içindir. Daha doğrusu iman etmediğimiz için, imanlı olduğumuzu zannettiğimiz içindir. Önce iman. imana davet etmek gerekir. Allah'ı sevmeye davet etmek gerekir. Allah'a kur olmaya davet etmek gerekir. Bu daveti yapmadan önce bizim iman edip Allah'a kur olmamız lazım ki bu daveti yapabilelim. Bu daveti yaparken doğru söylemiş olalım. Bizimle beraber olanlar davetimize icabet edenler edecek olanlar mümin olabilsin, kur olsun, abd olabilsin, Allah'a aşık olabilsin. Yoksa yoksa sadece dilimizde söylemiş oluruz ki o da yalan. Dilimizin söylediğini gönlümüz tasdik etmiyorsa söylediklerimiz bizde yoksa bu durumda yalan söylüyoruz demektir. Hiç ondan bir şey çıkar mı? Bir şey çıkmıyor. Onun için Allah'a karşı ciddi ve samimi olmamız gerekir. Hayati, olayları, meseleleri, sorunları, sıkıntıları, musibeti, belayı, savaşı okurken onu Allah adına okumamız gerekir. Allah'a göre bu nasıl görünüyor deyip bakmamız gerekir. Yoksa şunlar şöyle yaptı, haklıydı, bunlar böyle yaptı, haksızdı. Ya da savaşa bakıp işte bunu petrol için yapıyorlar. Ne petrol Senin imanın gidiyor, imanın. İblis senin imanına düşmandır. İmanını almaya taliptir. Senin de imanını koruman gerekir. İmanını, kulluğunu koruman gerekir. Dolayısıyla kendini koruman gerekir. Bulunduğun yeri koruman gerekir. Koruyabilmek için Allah'ın emrettiği gibi bir ve beraber olman gerekir. Onun için kim birliğe, beraberliğe, kardeşliğe, davet ediyorsa sonuna kadar onu destekliyoruz. Ama kim ismi ne olursa olsun. Kendine hangi ismi vermiş olursa olsun. Eğer ayrılığa davet ediyorsa, düşmanlığa davet ediyorsa, ırslığa davet ediyorsa veya mezhepçiliğe davet ediyorsa, tarikatçılığa davet ediyorsa neye davet ederse etsin o batıldır onu reddediyoruz. Onu kabul etmiyoruz. Ne buyurdu Resulullah Efendimiz aleyhissalatü vesselam? Mümin, müminler, bir beden gibidirler, bir beden gibi. Bir bedende bir organ rahatsız olduğunda bütün beden uykusuz kalır. Bütün beden ondan dolayı rahatsız olur. Bütün beden onu düzeltmek için, tedavi etmek için ne yapar? Seferber olur. Müminler böyledir dedi. Önce mümin olmak lazım. Önce bir ve beraber olmak lazım. Müminin acısını hissetmek lazım. Müminin acısını hissetmek yetmez. İnsanın acısını hissetmek lazım. Belki o da yetmiyor. Eğer bir hayvan bir sıkıntı yaşıyorsa onu da hissetmen lazım. Bir insan olarak, bir Hazreti insan olarak. Allah'ın kulu olarak, Allah ile nazar edince bu böyledir. Kendini düşünen, ben diyen, bence diyen, bana göre diyen, İnsanlığını kaybetmiştir. Ondan insan olmaz. Nefsini ilah edinmiştir. Nefsini Allah'a şirk koşuyor, ben diyor. Onun için söylüyoruz, ben diyenler Allah diyemez, Allah diyenler ben demez. Allah diyenler gözünü, gönlünü Rabbinden ayırmaz. O nasıl seviyorsa öyle yapar, nasıl istiyorsa öyle yapar. Kendi benini düşünüp o hesabı yapmaz. Allah der, başka da bir şey demez. Evet. Sevgili izleyenlerimize hatırlatmak isteriz. Televizyonlarını sonradan açanlar için bilhassa gündem'e dair derbeye dair sorularınız varsa sorabilirsiniz. Efendimize canlı yayında soracağız. Teşekkür ederiz senden. Efendim bir izleyenimiz, Efendimizi çok seviyoruz. Bir hasa bu olaylara meselelere bakarken. Şu iki ayet benim gönlümde vardı. Alayet kelimesi buyurur ki Allah hayrun maakhirin. Allah tuzak Kur'anların hayırlısıdır. Bir de inne keydi metin muhakkak ki benim tuzağım inne keydi metin muhakkak ki benim tuzağım metindir sağlamdır diye olayları meseleri okurken öyle okuyorduk Efendimizin bakışındadır. Allah razı olsun. İşte hikmetle bakmak böyledir. Allah adına okumak böyledir. Böyle okumak gerekir. Evet Allah tuzak kuranların en hayırlısıdır. Evet insanları bir tuzak kurar, Allah da bir tuzak kurar. Ne demek bu? Bu doğru anlamak gerekir. Allah'ın kurduğu tuzak hayır tuzağıdır. Hayır tuzağı. Yani. Ayet-i Kerime'de buyurduğu gibi sizin şer bildiklerinizde hayır, hayır bildiklerinizde şer vardır. Siz bilmezsiniz, Allah bilir. Evet, inşallah bu olaylar, bu meseleler de aynı şekilde şer gibi görünse de arkasında hayır vardır. Onlar bir tuzak kurdular ama Allah da onlara tuzak kurdu. Ama bu tuzağı kurarken Allah insanı kullanıyor yalnız. Hadi kullarım yapın. Siz kulsünüz ya, siz müminsiniz ya, hadi gerekeni yapın. Bu durumda onlar tuzağa düşer. Bu onlar için de hayırdır. Onların tuzağa düşürmek istedikleri için hayır olduğu gibi onlar için de, tuzak kuranlar için de hayırdır. Ne olmuş olur? Mesela gördük. Evet, o yakaladıkları o darbeyi hazırlayanlar ne halde olduklarını gördük. İnsanlığını kaybetmiş. Şerefini kaybetmiş. Dolayısıyla Allah katında şerefini kaybetmiş. Birçok insanın ölümüne sebep olmuş. Neden dolayı? Bir makama geleceğim diye. Sen zaten ölüp ölüyorsun, geberiyorsun zaten da. Sen daha neyin peşindesin? Tuzluk'ı kurdular kendileri tuzağa düştü. Allah onları onların kurduğu tuzağa düşürdü. Evet, darbe yaparken darbe uğradılar. Allah'ın darbesidir. Elbette ki Allah müminlere yardım etmiştir. Buna beraber eğer müminler buna layık olmazsa Allah'tan o yardımı görmez, göremez. Onun için inşallah Müminler, bu memlekette yaşayan müminler, Müslümanlar Allah'ın yardımına, rahmetine layıktırlar. Onun için de Allah yardım eder. Elbette ki Allah bir işi yaparken kullarıyla yapıyor, bir vesileyle yapıyor. Hidayeti peygamberleriyle veriyor. Resulleriyle veriyor. İmanı, aşkı, muhabbeti resulleriyle veriyor. Müminlerin eliyle veriyor. Vahyini kullarıyla taşıyor. Peygamberlerle buna beraber kullarıyla, müminlerle taşıyor. Aynı şekilde eğer bir zafer olacaksa, bir kazanç olacaksa bunu da müminlerin eliyle verir. Onun için söyledik. Müminlerin, Müslümanların dik durması gerekir. Tavrını koyması gerekir. Bu hataplarımızın şeytana uyan, iblise uyan Yahudiye, Hristiyana evet, tek bir millet olan o küfürden olan bu düşmanlara karşı dik durmaları gerekir. Bununla beraber Euzu Besmehne çekmesi gerekir. Taşlanması gerekir. Evet, gerektiğinde nasıl ki manevi olarak taşlanmak gerekiyorsa, gerekirse, gerektiğinde zahiri olarak da taşlamayı bilmesi gerekir. Nasıl taşlanması gerekiyorsa öyle. Evet. Efendim bir zikirle ilgili bir sorusu var bizleriniz. Evet. Gerçi söylediniz efendim, yine sormuş. Bu gibi meselelerde hangi zikir halinde olmamız lazım? Ben la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim zikrini çekiyordum. Gönlümde o vardı. Bu halim nasıldı? Efendime sormak istiyorum. Onu çok seviyorum. Evet. Daha önce bu zikri kardeşlerimizde vermiştik. Özellikle böyle o sorun sıkıntı yaşanınca bütün kardeşlerimizin bu zikri la havle ve la kuvvete illa billahil alil azim zikrini çeksinler demiştik. Gün boyu. Sadece böyle bir anlık değil. Her... E aklına geldiğinde, yürürken, otururken, işini yaparken bu zikri yapmalarını söylemiştik zaten. İnşallah bu zikri yapmaya devam edeceğiz. Zikrin manasını da bilmek gerekir ki, bütün güç, kuvvet Allah'a aittir. Güç kuvvet O'na ait, zafer de O'na aittir. Yani kurun Rabbinden, Allah'tan yana tavrını koyması gerekir. Evet, ben tavrımı Allah'tan yana, Hak'tan yana koyuyorum. Tavrımı koyarken sadece bunu dilimle çekmiyorum. Gerektiğinde evet, Aygın da bu zikri çekecek Elim de çekecek Gerekirse Başka türlü de bu zikri yapacağız Bu gücümüzü göstereceğiz Allah gücünü Kuvvetini müminler üzerinde gösterir Zaferi onunla verir çünkü Onlarla verir Evet Efendim Mersin'den Ahmet Öz Selamun Aleyküm Efendim Yaşanan darbenin başkanlık sistemi için bir oyun olduğu söyleniyor. Bu olayı nasıl değerlendirmemiz gerekir? Evet. Söyledim biraz önce. Akıllı insanlar gördüklerini, ahmak insanlar duyduklarına inanır. Bir hesap yapmak gerekir. Hesap. Eğer birini hesaba çekeceksek Günahlarını bir tarafa, sevaplarını bir tarafa koyup tartmamız gerekir. Sevabı ağır geliyorsa iyilerdendir. Günahı ağır geliyorsa iyilerden değil demektir. Bu iktidarın iktidarda olma süresince neler yaptığını ya da yapılması gerekip de neler yapmadığını önümüze koyup tartmamız gerekir. İyiliklerini bir tarafa, kötülüklerini ya da eksiklerini, yanlışlarını bir tarafa koyup tartalım. Ona göre hüküm verelim onlar hakkında, onun hakkında ya da. Mesele başkanlık sistemi falan değildir. Zaten adam cumhurbaşkanı, devletin en başındakidir. Neden bir de onun için çırpınıyor? Söyleyin neden çırpınıyor? Bir hesabi vardır. Hesabi Allah'ın rızasıdır, doğru yapmaktır, güzel yapmaktır, faydalı olmaktır. Şimdiye kadar yaptığı bütün işleri önümüze koyalım. Hepsi hayır değil midir? Hepsi bu milletin, millete hizmet değil midir? Her yönüyle. Evet, bu arada bir beşerdir. Yanlışı da olur, eksiği de olur. Ama tartalım. Neyi biliyorsak onu tartalım. Tartıp öyle hüküm verelim ki çünkü Allah bir kulü hüzure aldığında günahını bir kefeye mizanın bir kefesine sevabını bir kefesine koyup öyle tartıyor. Sevapları bir ağır gelirse Allah onu iyilerden sayıp cennete gönderiyor. O aynı şekilde herhangi bir insani, ister devleti idare edenler olsun ister bir aileyi idare eden olsun veya herhangi bir insanı hesaba çekerken onun hakkında hüküm vereceksek böyle hüküm vermemiz gerekir. Sevaplarını bir tarafa, günahlarını yanlışlarını bir tarafa koyuyoruz eğer sevabı bir ağır geliyorsa, onu iyilerden kabul etmemiz gerekir. Bir de kıyas yapman gerekir orada. Daha öncekilerle kıyaslayalım. Acaba onlara göre, onlardan aşağı midir, yukarı midir? Yukarıdaysa kaç kat yukarıdadır? Görelim onu. Çünkü Allah bize akıl vermiş, bizi aklımızdan hesaba çeker. Başkalarının söylemesinden değil. Yani başkanlık sistemi gelince o mi başkan olacak? Ya da o ölmeyecek mi? Evet. Bana sorulursa Allah'ın hesabını yapan biridir. Bununla beraber onunla beraber olanlar da genel olarak bu böyledir. Tabii ki mevki makam peşinde olanlar elbette ki olacaktır. Ama çabası, gayreti Derdi, evet, Allah'ın rızasıdır, memlekete hizmettir, insana hizmettir, insanlığa hizmettir. Bunun karşılığını Rabbinden bekliyor yalnız. Onun için. Bütün dünya düşmandır. Yahudisi düşman, Hristiyanı düşman öyle değil mi? Amerikasıdır, İsrailidir, İngiltere'sidir, Fransa'sıdır, Almanya'sıdır, Norveç'idir. Yani hepsi düşman. Niye düşmanlık yapıyor? Niye diğerlerine düşmanlık yapmıyorlardı? ben Müslümanım dediği için La ilahe illallah Muhammedun Resulullah dediği için düşmanlık yapıyor. Ben sizi dinlemiyorum. Ben Allah'ın kuluyum, Allah'a göre hareket ediyorum dediği için bu düşmanlığı görüyor. Müminin bunu görmesi gerekir. Öyle bakıp böyle basit bahanelerle, basit zanlarla, bu, bu bunu bunun için yapıyor. Demektense bir de Böyle genel olarak dünyaya bakıp eğer iblis, Yahudi, Hristiyan, Müşrik düşmanlık yapıyorsa o demek ki onların dışında ters bir tarafta durmuş. Öyle değil mi? Batıl eğer düşmanlık yapıyorsa haka düşmanlık yapıyor. Bunu görmek gerekir. Bunu anlamak gerekir. En azından yani düşmanından onu tanıman gerekir, öğrenin, anlaman gerekir. Dostluğu bırak. Düşmanından bile tanıyabilirsin onu. Mümin feraset sahibidir Ferasetiyle bakar Müminin ferasetinde karşı takva sahibi olun Buyurdu Resulullah Efendimiz Çünkü o Allah'ın nuruyla bakar Feraset Allah'ın nuruymuş Hangi nurdur? İman nurudur bu İmanınla bakman gerekir İmanınla Bir de imanına bakacaksan Allah'a göre bakman gerekir Alalım onları kıyamet yerindeki hesap yerine Hesabını görelim Allah'a göre hesap gören Hesap görüyoruz ya. Doğru mu yapıyor, yanlış mı yapıyor? Doğru taraftan mı duruyor, ters taraftan mı duruyor Allah'a göre. Bakıp görelim. Diyelim ki bunları Allah huzura aldı. Sizce nasıl bir muamelede bulunur? Diyelim ki onun karşısında ona düşmanlık yapanları da Allah huzura aldı. Kulluktan, imandan, abdiyetten Allah hesaba çekiyor. Doğru yapıp yanlış yapmaktan hesaba çekiyor. Evet adil bir davrandı yoksa zalim mi oldu? Bundan hesaba çekiyor Allah. Görelim hesabı. Allah'a göre hesabı görelim. Sizce nasıl bir hesap görülür? Ben bakarken öyle bakıyorum. Hesabı Allah'a göre görüyorum. Kedime göre değil. Birilerin söylediğine göre değil. Buradaki başkanlık sistemiymiş. Yok böyle başka bir sistemmiş. Herhangi bir işine göre değil, Allah'a göre. Bakalım, hesabı ona göre görelim. Yoksa Allah'a göre nazar etmiş olmuyorsun. Yanlış hüküm vermiş oluyorsun. O senin hükmün, o Allah'ın hükmü değil. Sen kendini Allah'a şirk oluştun demektir eğer Allah'a göre hüküm vermezsen. Allah'ın doğru dediğine doğru, yanlış dediğine yanlış dememiz gerekir. Bir kulü hesaba çekerken de buna göre çekme, çekmemiz gerekir. Önce imanına bakacağız. Allah demesine bakacağız. Rabbim Allah'tır demesine bakacağız. Allah'ın hesabını yapmasına bakacağız. Birlikten, beraberlikten, kardeşlikten yana olup olmadığına bakacağız. Davetine bakacağız, neye davet ediyor? Hizmetine bakacağız, kime hizmet ediyor? Kimlere hizmet ediyor? Kimi dinlediğine bakacağız. Kimin peşinden gittiğine bakacağız. Baktığımızda bunu anlarız. Mümince muamele, mümince hesaba çekiş, anlamak, tanımak böyledir. Yoksa bir şeyden dolayı alıp onu göklere çıkar ya da bir yanlışından dolayı yerin dibine batır. Bu hüküm değildir. Hesabı göreceksen toptan görmen gerekir. Yani muhatap olduğun o zaman dilimine göre hesaba çekmen gerekir ki ne zamandan beri iktidardaysa o iktidar suresince ne yapmıştır? Ona bakıp ona göre hesabını görmen gerekir. Ama kendine göre değil, Allah'a göre. Hüzura alıp Allah hesaba çekerse nasıl bir muamele görür? Allah'ın kitabına, Kur'an'a göre. O bizim hesap kitabımız. Kur'an'a göre hesap göreceğiz. Bir de söyledim, müminin feraseti vardır. O Allah'ın nuruyla bakar, ona karşı dikkatli olun dedi. Eğer mümin feraseti yoksa doğru hüküm veremez. Çünkü imanla bakmıyor. Aşkla, muhabbetle bakmıyor. Bütün güzelliği bir dikene kurban etmek nasıl doğru olsun? Farz edin ki öyle olsun. Bir an için öyle farz edelim. O sistemin, başkanlık sisteminin bu sistemden daha iyi olmadığını kim söyleyebilir? Eğer başkanlık sistemi olsaydı böyle olmazdı zaten. Askeri bunu yapamazdı. Askerin içindekiler, şeytana uyanlar bunu yapamazdı. Öyle değil, bu böyledir. Zaten iblis, şeytan o kapıyı açık bırakmak için, bunu yapabilmek için bu kadar bu sisteme karşı duruyor. Eğer biri bunca güzellik yapmışsa, bu durumda yaptıkları, yapacakların da teminatıdır. Ondan bu sistemden daha güzel olmazsa onu getirmez. Bunu da anlamak gerekir. Bir konuda konuşacaksak o konuda bilgimizin tam olması gerekir. Yoksa doğru karar, doğru hüküm veremeyiz. Evet. Efendim, isterseniz bir ara, ara, ara verebilir miyiz? Tabii. Teşekkürler Sevgili izleyenlerimiz kısa bir aradan sonra birlikteyiz inşallah.